yarın Kırılan Testi ve Hukuk 10. Bölüm Yapın ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Gerard Devilers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 Hollywood'un ünlü sinema yıldızı, malikanesinin havuzunda yedi hizmetçisiyle birlikte öldürülmüş halde bulunur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın, sinema oyuncusu Ralph Jordan'la mafya babası Jack Moore'un arkadaş olduğu tespih edilir. Olay yerinde cinayete kullanıldığı sanılan bir tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş hafleri yazılıdır. Ancak sinema oyuncusu evinin banyosunda ölü bulunur. Soruşturma yürüten polislerden cinayet masası dedektifi, sinema oyuncusunun cinayetleri işledikten sonra vicdan azabından canına kaydığını söylerken, bölge komiseri cinayetleri mafya babası Maurer'ın işlediğini ileri sürer. Bu ikinci tezden hareketle mafya babası Morur hakkında geniş bir soruşturma başlatılınca sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Fakat soruşturma yürütenlerden komiser mekan, mafya tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Komiser merken mafyaya Koliman adında bir kızın kendisi aleyhine şahitlik yapacağını söyleyerek kızın adresini verir. Mafya kızın öldürülmesi için iki kişiyi görevlendirir. Bu gangasellerden pette kıza aşık olunca onu öldürmez. Bunun yanında komiser Paul Koliman adlı kısa mafyanın kendisini öldürmek istediğini söyleyerek onlar aleyhinde şahitlik yapmasını ister. Fakat kız bir türlü ikna olmaz. Avukat benimle ne görüşmek istiyor? Elinde bir vekaletname var. İsterse sizi buradan götürebilir. Ancak siz istemediğiniz takdirde birlikte gitmeye mecbur değilsiniz. Karar tamamıyla size ait. Onunla gideceğime emin olabilirsiniz. Beni dinleyin be. küçük inatçı. Bu avukatın sizi serbest bıraktırmak için neden uğraştığını hiç düşündünüz mü? Hayır, düşünmedim. Bu adam eşkıya başının pis işlerine bakan avukatı. Şimdi anlıyor musunuz? Size inanmıyorum. ...beni korkutmak istiyorsunuz. Ben hiçbir şey görmedim ve evime gitmek istiyorum. Hayatınıza kastınız mı var? İyi düşünün. Sizi koruyabiliriz. Morerden neden bu kadar korkuyorsunuz? Birkaç gün burada kalmayı neden istemiyorsunuz anlamıyorum. Ne burada kalmak... ...ne de sizin korumanızı istiyorum. Beni korkutarak şahitlik yapmamı temine çalışıyorsunuz. Siz bilirsiniz. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Ve günah benden gitti. Vanroş! Avukat Kolowits gelip bayan Koleman'ı alabilir. Ben zaten buradayım Bay Conrad. Bayan Koleman mı? Evet benim. Efendim ben sinema oyuncuları sendikasının avukatıyım. Adım Abe Kolowits. Sendika sekreteri telefon ederek burada olduğunu su ve sizinle ilgilenmem gerektiğini bildirdi. Sayın bölge savcısı da sizi daha fazla tutamayacaklarını söyledi. Benimle gelin lütfen. Beni duymadınız galiba. <gülüyor> Serbestsiniz Bayan Coleman. Sizi çıkartmaya geldim. Ne dediğinizi duydum bayım. Ama sizinle gelmek istemiyorum. İstediğim tek şey evime dönmek. <gülüyor> Tabii benimle gelecek değilsiniz. Ben size sadece evinizin kapısına kadar refakat edeceğim. Hemen gidebilir miyim? Tabii gidebilirsiniz. Bir dakika Bay Golovitz. Madem ki buradasınız... ...belki müşterilerimizden birine daha kefalet edersiniz de... ...bizi ona bakmaktan kurtarmış olursunuz. Kimmiş o? Tutukluyu getirir misiniz? Tabii şef. Gel bakalım Pete Weiner. İteklemenize gerek yok. Yürüyorum. Buyurun. Karşınızda Pete Weiner by Golovitz. Pete! Sen burada ne arıyorsun? Biliyorsunuz kendisi Jack Moran'ın adamlarındandır. Bayan Coleman'ı öldürmek için görevlendirilmişti. Ama yapamadı. Biz de onu tutukladık. Siz de Bay Moran'ın avukatı olduğunuza göre... ...onu da götürmek istersiniz diye düşündük. Hayır, hayır, hayır. Ben onunla gitmem. Bu benim hakkım. Burada kalmak istiyorum ben. Benimle ilgilenmesini istemiyorum. Benim onunla bir işim yok Bay Conrad. Gelin Bayan Coleman. Size bir taksi bulayım. Hayır, hayır Bayan Coleman... ...onunla hiçbir yere gitmeyin. Siz onun ne söylediğine bakmayın Bayan Coleman. Gelin. Bayan Coleman, beni dinleyin. Onun yanında olmaktansa burada kalmak çok daha emniyetlidir. Hayır Bay Golovit. Sizinle gelmek istemiyorum. Ben burada kalacağım. Çok şükür. Ama... Bayan Coleman'ı duydunuz avukat bey. Onu zorla götüremezsiniz. Şimdi hemen burayı terk edin. Öyle olsun. Tekrar görüşeceğiz Komser Paul. Komiser Macken. Evet benim kiminle görüşüyorum Morer'in avukatı Eyüp Golovitz Size bu telefondan aramayın diye kaç kere söylemiştim avukat eh, Şey kusura bakmayın komiser ama mesele önemli Şahitlerle ilgili değil mi? Evet Her ikisi de şu anda komiser Paul'un elinde Hı, Biliyorum Bu sefer işiniz bir hayli zor Bay Golovitz Jack Morer'i nasıl kurtaracaksınız çok merak ediyorum Komiser Biz mahkum olursak siz de peşimizi takip edersiniz Kısake Singalowis ne istiyorsunuz Şahitlerin susturulmasını Madem öyle susturun ne duruyorsunuz 15 gün sonra komiser Paul, her ikisini de mahkemeye çıkartacak Şahitler nerede muhafaza ediliyor Barçel Ormanındaki av köşkünde Sıkı bir koruma altında tutuluyorlar Ne kadar sıkı Ne kadar gerekiyorsa o kadar sıkı Köşkün içi de dışı da polis ve köpeklerle korunuyor Bir tek arka taraf boş Orası da uçurum Oradan kimse gelemez diye boş bırakıyorlar. Teşekkürler. Ben de bunu öğrenmek istiyordum. Bir daha da beni bu numaradan sakın aramayın Golovitz. Komiser, Morer'den aldığınız rüşvetleri çok çabuk unutuyorsunuz. Her şeyin bir karşılığı vardır avukat bey. Ben de aldıklarımın karşılığını ödüyorum size. Colemen'in adresini polisten önce verdim. Ama sizin adamlarınız beceriksiz çıktıysa ben ne yapayım? Şimdi de size şahitlerin saklandığı yeri söylüyorum işte. Bu sefer bir hata yapmamaya bakın. Alo. Alo. Alo. Allah kahretsin. Batan gemiyi önce fareler terk edermiş. Ne oldu Bay Bola biz? Daha ne olsun Louis. Sizlerin aptallığı yüzünden bu çetenin sonu geliyor. Ama ben... Evet sen ve senin geri zekalı adamların yüzünden zor durumda kaldık. Ne figüran kızı ne de Pete öldüremediler. Her ikisi de komiser Polun elinde Ne? Piti de geçirmişler? Evet Bugün Coleman'ı kurtarmaya gittiğimde Piti çıkardılar önüme Ne diyeceğimi şaşırdım kaldım Peşine onlarca adam takmıştım Demek polis onlardan daha baskın çıktı Bu çok kötü oldu Hem de ne kötü Eğer bu ikisinden birini şahit olarak kullanırlarsa Morer'de biter, çete de biter Siz avukat değil misiniz? Patronla çeteyi de kurtarırsınız Avukatlığında bir sınırı var gerizekalı Koleman tutup da Jün'ün ve hizmetkarlarının öldürüldüğü gece Morer'i gördüm derse ben ne yapabilirim? Ya da Pete bana Koleman'ı öldürme görevi verdi derse... Ne yapacaksınız peki? Yapılacak tek şey o iki şahidin de mahkeme önüne çıkıp konuşmasını önlemek. Ancak onlar ebediyen susturulursa Morer'de, çetede, sen de, ben de kurtuluruz. Yoksa hepimiz elektrikli sandalyede çırpına çırpına can veririz. Saat kaç? 10 buçağa geliyor. Birinin bekliyorsunuz? Evet... Vito Ferrari'yi bekliyorum. Birazdan burada olacak. Vito Ferrari mi? Yeraltı dünyasının en acımasız katiliyle ne işiniz var? <gülüyor> Sizlerin yapamadığını ona yaptıracağım da ondan. Siz delirmişsiniz. Bizi bu çıkmazdan ondan başkası kurtaramaz. Eğer bu kadar beceriksiz hareket etmeseydiniz ona ihtiyacımız olmazdı. Ferrari <gülüyor> olmalı. Girin! İyi akşamlar baylar. Sevgili Ferrari, seni tekrar görmek ne güzel. Buyur otur. Hemen meseleye gelelim. Bir adam da bir kadın öldürülecek öyle değil mi? Evet. Kim olduklarını ve nerede bulunduklarını söyleyin. Ee, şey, önce bir şey istedim. Hayır, benim vaktim değerlidir Bay Golovitz. Ee, pekala. Kadının adı Coleman. Francis Coleman. 20 yaşlarında bir sinema oyuncusu. Bay Morer'in adının karıştığı bir cinayet olayında... ...şahitlik yapmak için polis tarafından korunmaya alındı. Hmm. Adam kim? E, o bizim adamımız, Pete Weiner. Ona Coleman'ı öldürmesi görevini vermiştik. O tuttu, kıza aşık oldu. Bay Morer'e her zaman şunu söylemişimdir. Çeteye alacağın adamın duygusuz olmasına dikkat edeceksin. Her neyse, bu iki kişi şu anda nerede tutuluyorlar? Barcer Ormanı'ndaki bir av köşkünde. Hmm. Orayı biliyorum. Onları nasıl öldürmemi istiyorsunuz? Nasıl isterseniz öyle öldürün. Kaza süsü verirseniz iyi olur. Böylece şüpheleri üzerimize çekmemiş oluruz. İşi ne zaman halletmemi istiyorsunuz? Evvela köşke nasıl gireceğinizi hesaplamanız gerekiyor. Duyduğum kadarıyla gece gündüz yanında adamlar varmış. Görünmeden yaklaşmanız imkansız. Civarda köpekler ve devamlı dolaşan nöbetçiler varmış. Köşkün tek nöbetçisi olmayan yeri arka tarafı. Orada hiç kimse nöbet tutmuyormuş. Neden? Çünkü son derece yüksek bir uçurummuş. Çıkmanın imkanı yokmuş Coleman'ın ve Pete'in yanında sürekli nöbetçiler varmış Görüyorsunuz ya Ferrari Önemli olan ne zaman öldürülmelerini tespit etmek değil Nasıl öldürüleceklerini tayin edebilmek Size o iki kişinin ne zaman öldürülmesi lazım diye sormuştum 15 gün sonra mahkemeye çıkartılacaklarmış Bu yüzden mümkün olduğunca çabuk halledilmesi gerekiyor Güzel Planımı yaptıktan sonra size kısa zamanda cinayetleri ne zaman işleyeceğimi bildireceğim ...sanırım iki gün içinde bu iş bitmiş olacaktır. Yani onları... ...iki gün içerisinde temizleyeceğinizi mi söylüyorsunuz? <gülüyor> bu imkansız. <gülüyor> i̇mkansız diye bir şey yoktur bayım. Aralarından bir tanesini... ...mutlaka temizleyeceğim. Eğer kaza süsü vermemi istemeseydiniz... ...ikisini birden öldürebilirdim. Ama dikkat edip... ...şüphe uyandırmamak lazım. Zira aynı günde iki kaza... ...şüphe çeker. Bay Golowitz, Kaza süsü verilmesinde ısrar ediyorsunuz öyle değil mi? Mutlak surette Eğer gazeteler cinayetten şüphelenirse Bütün dikkatleri üzerimize çekip mahkemeye etkilerler Pekala Aralarından bir tanesi iki gün içinde temizlenmiş olacak İkincisiyle daha sonra meşgul olacağım ee, Şey Kusura bakmayın ama ben biraz astetizmdir Polisler ve köpekler tarafından çok sıkı korunan köşke nasıl gireceğinizi söylemeden işi olmuş nazarıyla bakıyorsunuz Mu kendinize çok fazla güvendiğinizi göstermiyor mu? Benim bu işlerde profesör olduğumu unutuyorsunuz bayım. Ben üzerime aldığımı her işe olmuş nazarıyla bakarım. Şimdiye kadar hiçbir işte başarısız olmadım. Olmakta istemiyorum. Bundan çok daha tehlikeli işleri başardım. Biraz bekleyin, neticeyi göreceksiniz. <Gülüyor> Şahitlerin durumu ne Paul? Her ikisi de av köşkünde çok sıkı koruma altında Savcı Bey. Köşkün çevresinde uçan kuşlar bile kontrol altında. Peki Morer aleyhine şahitlik yapmayı kabul ettiler mi? Piit etti ama Koreman ifade vermemekte direniyor. Hmm. Peki kızı nasıl ikna etmeyi düşünüyorsun? Sanırım kızla Piit arasında duygusal bir arkadaşlık başladı. Hatta daha da ileri giderek birbirlerine aşık olduklarını söyleyebilirim efendim. <Gülüyor> nasıl olur? Birbirlerine aşık olmak için ne yaptılar ki? Herhalde bir sebebi vardır. Kız dün bana Pete'i görüp göremeyeceğini sordu. Coleman gibi güzel bir kızın öyle bir hayduda aşık olabileceğini tahmin etmiyorum. Suratında kocaman bir leke var. Hayatını serserilikle geçiriyor. Bunu bir türlü anlayamıyorum. Kız belki de suratındaki leke ve yaşayış şeklinden dolayı ona aşık olmuştur. Bu kadın milletini bugüne kadar anlayan biri çıkmamıştır daha. Hep <gülüyor> ilginç şeylere koşarlar. <gülüyor> Haklısın. Kadın milleti bir acayip oluyor. Bugün Bayan Koleman benden her gün iki saat ile birlikte dolaşmak için izin istedi. Hmm. Ne dersiniz? Ben izin verilmesine karşıyım. Sen ne düşünüyorsun? Benim tek istediğim... ...kızın moral aleyhine şahitlik yapması. Eğer ile devamlı görüşürse... ...onun etkisi altında kalıp belki bize ifade vermeyi kabul eder. Ne dersiniz? Ya ile konuştuktan sonra daha fazla korkar ve hiç konuşmazsa? Zannetmem. Pete yazılı ifadesinde kızı öldürmek için Morer'den emir almış olduğunu söyledi. Bu... ...kıza herhalde tesir edecektir. Peki öyleyse bırakalım görüşsünler. Yalnız devamlı olarak göz altında bulundurulmalarını istiyorum. Merak etmeyin efendim köşk olağanüstü koruma altında. Ha, bak aklıma ne geldi Paul. Bu kızın konuşmamasında başka bir sebep daha olamaz mı? Mesela ne gibi bir sebep efendim? Mesela ailevi bir sebep olabilir. Gazetelerin birinci sayfalarında isminin ve resimlerinin... ...yayınlanmasını istemiyor olabilir. Buna ne dersin? Bu hiç aklıma gelmemişti efendim. Şu kolemanın hakkında bir tahkikat yapsak hiç fena olmayacak. Kimmiş, kimin nesiymiş, geçmişi nasılmış? Şimdi bürodaki arkadaşlara tahkikat yapılması ve kızın yaşayışının meydana çıkarılması için emir veririm. Sonuçları hemen bana getirmelerini söyle. Peki efendim. Ha, bu arada sen burada mı kalacaksın yoksa köşke mi gideceksin? Yok köşke gideceğim. Her şeyden evvel tanıkları muhafaza etmek gerekir. Bugün komiser yardımcılarından O'Brien'e izin vereceğim. İki gündür evine gitmiyor adam. Peki sen evine gidebiliyor musun? Hayır ben evin yolunu bile oldum. <gülüyor> Karım bu işe ne diyor? Orasını hiç sormayın efendim. Bu cinayet olayından sonra annesinin evine gitti. Kırılan testi ve hukuk kal. boyunun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.